Oh, shit, um.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 Sikim de dedi, değil, dediğimi duyduk Hiç sikim de değil, siktir hayatı La la la Maskeleri takarsak halk sever bizi evet. Ve bahsegelerin maskot eder gazeteler bizi Ama ben can sever, dinleyip de dans eden bir deliyim Bize gelecek projelerinden bahseder misin? Tabii ki, ben albüm düşünmüyorum Klip ya da düetti. Daha doğrusu planlarımın içinde yok üretmek Ben gidip un kafanımdaki bütün plak şirketlerini Yağmalamayı planlıyorum Pompalı bir tüfekle İstersen bu şarkıyı dinleyerek yürek ye. Ve dediklerimi yap ama ben bu gece küvette ölü bulunacağım İletmek istediğim son bir mektup ve Bir jiletle kesilmiş iki tane bilekle Söylediğim her şey için bahanem hazır Bu benim alter egon diyorum moruk ne yazayım? Dilimde piton umrunda değilin akapelası. Sikiyim dünyayı bu şarkının ana teması Çünkü ben hayatı ciddi alan Birisi olmadım şimdiye kadar Bundan böyle de ol deme bana Çünkü sikilemem la la la Ne olursa olsun hiç sikim de değil ciddiyim dostum de değil? Dediğimi duydu biç Sikim de değil Siktir et hayatı La la la Sikim de değil Sikim Rap'imde sahte bir sevginin üzünü yok. Konuyu yanlış anlamışın, ben erkek de düzmü yok. İstiklerin kadar fanım yok. Beni üzmüyor bu gerizekalı ergen kız fanlarım üzmü Biraz daha ağlarsa bu fame olan heyno'lar. Yakınlar hep partileri, dey dor attı, geydova, underground, gey bara döner. ipneler renk katar ve reklama ihtiyacım yok. Jack fame, fake katar. Yıllar önce dittiğim maç şimdi çıktı meydana. Şimdi kimine batıyor? Topladığım meyvelar has siktir. Anasının ama gibi anti fan kazandım. Ve herkes bana küfrediyor sosyal medyada. Çünkü gösteriyor skilllerimi otur ve izle bu Rhyme stillerini High skin kızdırdım bazı ipneleri. Çünkü benim adım Bay Kim değil <gülüyor> Çünkü ben hayatı ciddi alan Birisi olmadım şimdiye kadar Bundan böyle de ol deme bana Çünkü siklemem La la la Ne olursa olsun Hiç sikimde değil ciddiyim dostum Dedi, dediğimi duydum biç Sikimde değil siktir et hayatı La la la Elim ara sivri ara sıra geliyorum Geliyor maç bacakların arasını zilli oh, Artık bu şarkının bir ana teması yok Çünkü demin temanın anasını siktir